Radyo tiyatrosu Bayrağın dalgalandığı yer Yapım Mehmet Kösoğlu Eser Nazif Tunç Program yönetmeni Haluk Kesim, seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atalay, montaj Hasan Dinç. Kirkor Kirkor Buradayım kaptan Arka güvertedeyim yanıma gel eh, e, Buyur kaptan Çok yavaş gidiyoruz Evet ne yapabilirim kaptan Serenlerdeki yelkenleri de açmama rağmen yavaş gidiyor Hala kara görünmedi Böyle giderse Akdeniz'in ortasında çakılıp kalacağız Doğru kaptan çok az yobaldık Oysa İspanya'ya aylar önce varmamız gerekirdi. Şimdi bütün İspanyol tüccarlar bu kalyonun dönüşünü bekliyordu. Forsaları küreğe vuralım. Günlerdir forsaların çektiği küreklerle ilerliyoruz zaten. Yoruldular, bittiler. Kollarını kıpırdatacak halleri kalmadı. Efendim onlar forsa. Forsalara karşı merhamet olmaz. Onlar da insan Kirkor. Hangi milletten olurlarsa olsunlar bizim gibi insan onlarda. <gülüyor> Denizlerin kanunu böyle Bu koca karınlı kalyonun Denizi yararak ilerlemesini istiyorsak Bu kanunu Siz de tatbik edeceksiniz kaptan Haftalardır yaptığımız ne Kirkoz ya, Öyle de kaptan rüzgar esmeyince Başka ne yapabiliriz Ne olursa olsun Vicdansız olmak istemem Vicdanınızı düşünecek zaman değil kaptan İspanya'daki paraları düşünün Çil çil altınlar Düşün kaptan Çil çil altınlardan çok beni endişelendiren... ...İspanya limanına zamanında varamamak. Bütün endişem bu. Endişe etmene gerek yok kaptan. Yeter ki izin verin siz. Bu koca kalyonu yağda kayar gibi götürürüm. Peki Kirkor dediğin olsun. İkinci kaptan olmanın gereğini yerine getir. Hadi göreyim seni. Göreceksiniz kaptan. Bir saat sonra göreceksiniz. Kirkor! Kirkor! Yine de forsalara insafsız davranma. İki forsanın kırbaç darbelerinden öldüğünü bilmediğimi sanma. Ona göre ha. Hey forsalar uyanın. Kalkın diyorum size ee, İhtiyaz sen uyan Uyan sana bir adam Kırbacımı çok sevdiğini Biliyorum Aa! Aa! Bu kırbaç Senin aklına başını getirir <gülüyor> Güzel Kırbacımız seveyim Nasıl da açıldı <gülüyor> Asılın küreklere Hadi Üç kişi bir kürek Hadi Güzel. Dardı. Ha şöyle asılın bakalım küreklere Dardı, hızlı Daha hızlı. Bardiyon, tempoyla Tempo ile vur davulu Murat reis Murat reis iyi misin İyiyim evlat Kafirin salladığı kırbaç sırtımı Bıçak gibi yardıma İyiyim Kanıyor mu murat reis Kanayacak elbet Kirkor'un kırbacı senin sırtında Az mı şakladı Osman'a Ben neyse ama Murat Reis Bu yaşlı halinde sana inen her kırbaçta Biraz daha kahroluyorum Bu kadırgada küreğe vurulmuş Doksan adam var Çoğu Müslüman evladı Her birinin sırtına yüzüne Kırbaçlar da benim yüreğimde şaklıyor Murat Reis Bizim vücudumuz genç Kırbaçtır yumruktur, tekmedir kaldırır ...ya sen böyle darbelere rağmen nasıl dayanabiliyorsun anlamıyorum. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla evlat. Allah'ın yardımı olmasa ben bunca senedir çok da yıkılıp kalırdım. Kaç sene oldu Murat Reis'in? Forsalığım mı? Küre vurulduğundan bu yana kaç yıl geçti diyorum. Yirmi, e, belki yirmiden de fazla. Duydunuz mu kardeşler? Murat Reis küre vuralalı yirmi seneye geçmiş... Ama maşallah hepimizden daha metanetli 20 senedir ya Bu saç sakal böyle Forsalıkla ağırdı Ama takdiri ilahi Elbette bunda da vardır bir hikmet Şimdi böylesin de Kim bilir gençliğin nasıldı Murat Reis Ey gidi oğlum, Bir zamanlar dinç Levent kuvvetli bir denizciydim Bu Akdeniz Tekmil bizden Karındaşlarımızdan sorulurdu ...ama ne var ki insanlık hali bu... ...bazen öyle... ...bazen böyle... ...anlat reisim anlat hele... ...dedim ya... ...tekmil Akdeniz bizden sorulurdu... ...yelken açmadığımız liman... ...körfes kalmamıştı... ...gecenin altı ay... ...gündüzün altı ay olduğu denizlerde bile... ...yelken açmıştık... ...Poyraz bile başka eserdi o zamanlar... ...gemilerde forsaya gerek kalmazdı... ...haftalarca... Aylarca kenar kıyı görmeden Pupa yelken denizin üzerinde uçar. Heyt be Cenab-ı Allah'ım şöyle bir poyraz estirse de Yelkenleri doldursa da Biz de rahat etsek Kürek çekmeden şu kadırgayı bir yürütsek İşte biz o poyrazlarla Gecenin altı ay Gündüzün altı ay olduğu diyarlarda giderdik Hızır Aleyhisselam'ın dolaştığı diyarlara bile gittin ha? Gittik ya Padişah Efendimiz bile bizi huzuruna çağırttı ...maceralarımızı dinledi Yine yoruldum Murat Reis Kollarımda derman kalmadı İstersen küreyi bana bırak Biraz dinlen Sonra ikimiz birlikte tekrar sarılırız Olmaz Reis'im Kamçılı Kirkor bekliyor Forsalardan biri yorulsa da küreyi bıraksa diye Sadistçe saldırmak için Dayanmalıyız evlat Yaşamak istiyorsak dayanmalıyız Sayısız forsanın kırbaç altında can verdiğini bilirim ...bu keferelerde insafın olmadığını da bilirim. Murat reisim... ...koca yirmi yıldır hiç kaçmayı denemedin mi? Koca umanda nereye kaçacaksın evlat? Hep kadır kadamı... ...kaleye çıktınız olmuyor mu hiç? Sen küreye vur olalı ay oldu. Belli ki forsalık nedir bilmezsin. Gün gelecek her şeyi öğreneceksin. Forsalığın ölümle eşit olduğunu öğreneceksin evlat. Öğreneceksin. Nereden denizci oldun bilmem ki... İşin sonunda böyle küreye vurulmak Force olmak var deselerdi Levent'le özenir miydim hiç Deniz nice Levent'in Nice delikanlının kanına girmiştir Söküp alır karadan Denizde iflahı olanı bilmem ben Ya çekip derinliklerini alır Ya da böyle force eder adamı Ölünceye kadar çekersin artık Evet Peki Hiç mi kurtuluşu mü yok reis Yok gibi bir şey işte ancak... ancak... Ancak ne Murat Reis'im ancak ne? Ancak... Ancak bizi Türk kadırgaları kurtarır. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez evlat. Kurtarır değil mi? 20 yıldır hep o rüyayı gördüm. Ne zaman gözümü yumsam... Ufukta forsaları kurtarmak için... Yelken açmış Türk kadırgalarını görürüm. Bayrazla süzülürler. Tıpkı eskisi gibi süzülürler. Süzülürler... Allah'tan hiçbir zaman ümidimi kesmedim evlat, Hiçbir zaman. Ne güzel. Ben de kesmem reisim. Ben de kesmem. Bazen de beni kurtarmaya gelen Türk kadırgalarıyla... ...zincirlerle bağlı bulunduğum kadırga arasında... ...top gülleleri gidip gelir. Bu gülle kefere gemisini ikiye böler. Gemi su alır. Zincirlerimden kurtulmaya çalışırım ama koparamam. Gemiyle birlikte denizin dibini boylarım. Tam kurtulacakken değil mi reis? Öyle evlat Ayağımın ellerimin birer parçası olmuşlar Tıpkı şimdi olduğu gibi Bak bunlara pranga denir Bunlarla denizin dibine gidilir ancak Koparmak ne mümkün 20 yıl evlat Tam 20 yıldır beni bırakmadılar Paslandılar Çürüdüler ama elimi ayağımı yine bırakmadılar işte <gülüyor> Maşallah siz hala ayaktasınız ama Hamd olsun bu günlerimize İçecek suyumuz var demek ki ...fırtınanın, tuzlu denizin ağır şartları... ...demirleri eritti ama... ...bana bir şey olmadı. Ben senin kadar dayanamam Murat Reis, dayanamam. Sen de uyan kurtuluş gemilerini görmeye başlarsın. Senin de granit kadar sert adelelerin zincirleri çürütür. Sen de dayanmayı öğrenirsin. Vatan hasreti, iman kuvveti seni de yaşatır evlat. Şimdiden gözünde de tütmeye başladı vatanım Murat Reis'in. Bu, bu, işte bu yaşatıyor insanı. Karısına, çocuğuna... ...memleketine kavuşma isteği... ...sakalları uzayıp beyazlaşsa da... ...vücutları tifoya yakalanmış gibi incelse de... ...ah bir dönebilsek... ...sahi sen nerelisin Osman? Kabataşlı... ...İstanbul Levendi... ...yani 21 yaşında bir İstanbul Levendi... ...daha ilk deniz seferinde... ...İspanyol korsanlarına tutsak olmuş... ...force edilmiş pişman bir çocuk... ...ağlayan bir çocuk... ...öyle deme... ...gücün kuvvetin yerinde... Ölümden başka her işeye çare var evlat. En kötüsü ümitsiz olmak. Bu yüzden dinimizde de ümitsiz olmak haramdır. Yasaktır. Memleket toprağını ölmeden bir ayak basabilsek. Elbette basacağız Osman'ım elbet. Şu kenarsız denizde bizi kurtarmaya gelecek Türk kadırgalarını elbet göreceğiz. Yeşil sancaklı Türk kadırgaları bizi kurtarmaya gelecek bir gün değil mi? Mutlaka, mutlaka gelecek. Evet mutlaka gelecek. <gülüyor> Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam... ...yirmi yıl forsalıktan sonra memleketime kavuşacağıma da öyle inanıyorum. Kadırga karada olduğu zamanlar bizi kaleye kapatırlar. Bütün forsalar daracık bir kafeste. Üst üste alt alta yatıp kalkarız. Aylarca güneş yüzü görmeyiz. Sen daha oraların pisliğini bilmezsin Osman. Kadırgada da güneşe göğün mavisini görmüyoruz ki. Oğul işte şu deliklerden sızıyor ya... Ama kalede bu ışık hüzmesi bile yok. Zifiri karanlık. Alt alta, üst üste. Kir, pislik, ter kokusu. Ah evlat ah. Beterinde ah. beteri var. Hürriyet ah. Hey! Siz neler konuşuyorsunuz? Murat reis ile dertleşiyorduk. Dertleşmek mi? <gülüyor> Derdin neymiş bakalım? Sana ne? Bana mı ne? Şimdi gösteririm sana. Ah! <gülüyor> Senyor! Senyor! Onun kusuruna bakmayın. Daha yeni ne söylediğini bilmiyor. Birkaç gün sonra öğrenir. He. Yalvarırım bırakın onu senyor. Ben sana gösterom köpek! Bakalım bana karşı gelmek neymiş? Affedin söyle efendim. Tekleri daha oldu çekin. Yavaşladığınızı görürsem ...kamçıyı ci parçalarım. Hadi! Dalın! Bittim ben Murat Bey bittim Bitmedi ki oğul Bak bütün korsalar aynı Kürekleri çekerken titriyorlar. Zavallılar Hepimiz zavallıyız Bütün insanlık bizim halimize ağlasın Koskoca koskoca bir kadırgıyı denizin üzerinde yürütecek başka bir şey yok mu? Ben de yıllarca hep senin gibi düşündüm. Hmm, Murat Reis yine de yalvarmamalıydın o kafire. Oğul eğer yalvarmasaydım seni ölünceye kadar tekmeler kırbaçlardı. Daha iyi değil mi? Senin gibi 20 sene forsa olarak kalacağımı ölüp kurtulurdum işte. Öyle deme oğul. Kendine ölüme atmak uygun değil. Ümidini yitirme oğul. Ümitsiz yaşanmaz bu forsalıkta. Bir gün kurtulsam bu bu kil koru yapacağımı biliyorum. Çok yazık. Çok. Ha? ha? Çok yazık. Öndeki kürekçilerden biri yığıldı kaldı. Hangisi Murad Reis Dört sıra öndeki. Sırtında çuval olan. Ha? Şimdi gördüm. Çok fena. Hastaydı adancağız. Kaç gündür kan kusuyordu. Sağ Allah. Ara vermeden kürek çekilince takadı da bitti işte. Tirkor yanına gidiyor. Şimdi başlamaya başlar. Cani, merhamet yoksul. Kalk diyorum sana köpek. Kalk da asıl güreye, hadi. Öldü, Öldü galiba. galiba. Evet, evet, evet. Baksana hiç kıpırda duyuyorum. Kalk diyorum sana kal kalk. Kirkor, kirkor bırak kırbaç vurmayı Artık kırbacının hükmü ona geçmez Kalk, kalk diyorum, kalk Zavallı cesetten ne istiyorsun? Yeteri kadar ızdırap çekti zaten Bırak adamın ruhunu Kes sesini ihtiyar Hey nöbetçiler Kaldırın şu leşi buradan Güverteden denize atın Bunun gibi olmak istemiyorsanız Asılın kürekleri Murat Reis Murat Reis dinle dinle Murat Reis Poyraz esiyor Ah, Duyuyor musun duyuyorsunuz değil mi Poyraz esiyor Esin bağırmayı Duyur, kesin devlet. diyorum Duyur. size Küreklere bırakın Tayfun yukarı çıkıp yelkenleri açın Murat reis bak kadırga nasıl süzülüyor Kürek çekmek yok artık Poyraz yelkenleri şişirmiştir şimdi Dolu dolu da ya. Bir daha hiç kesilmese Sonsuza kadar esse bu Poyraz O zaman kadırgalarda forsaya gerek kalmazdı Kimse küreye vurulmazdı Yazık ki kesilir evlat. Gün gelir denizin üstünden mumu söndürecek... ...yel bile esmez. O zaman da yine hayvan gibi... ...vizleri kamçılayarak küreklere vururlar. Gelsin işkence gelsin ölüm. Allah-u Teala zalimlerin yanına yaptıklarını bırakmaz. Her türlü günah affeden yüce Allah... ...zulmü kimsenin yanına koymaz. Dünyada bile. Bir kurtulabilsek, bir kurtulabilsek. İnşallah, İnşallah kurtuluruz evlat. Biliyor musun? En çok neyi arzularım? Memleketini, çocuklarını Çocukken bıraktıkları şimdi yaşlı başlı adam olmuşlardır değil mi? Hiçbiri değil Hiçbiri değil evlat Değil mi Murat Reis? Peki neyi özledin? Abdesti evlat Abdesti abdest almayı özledim Abdesti? Evet Bilek kalınlığında akan bir çeşmeden sünnete uygun abdest almak Namaz kılmak Bir düşünsene Osman'ım Ah, keşke nerede o günler keşke Ne mümkün evlat 20 yıllık esaret hayatımda Sünnet üzere namaz kılmak için nelerimi vermezdim Ah reisim bu zalimler ayritimize de set çekerler desene Hep ümitsiz olma derim evlat İslamiyet insanın gücünün yetmediği şeyi emretmez Hiç mi fırsat vermezler namaz için Nerede Bazen Poyraz'ın yelkenleri şişirdiği zamanlarda Namaz kılmaya çalışırım bu Kirkor denen zalim fark edince de basar kırbacı. Vay alçak kafir. Zulmin de bu kadarı olur. Allahu Teala çok iyi intikam alıcıdır da evlat. E, peki ya Karadayken reis? Asla. Orada da vermezler izin. Oysa oysa Türk kadırgalarında bulunan kürekçiler. ...Kristiyan, Musevi, Forsalar... ...ibadetlerinde serbesttir öyle değil mi? Ben esir düşmeden önce gördüm... ...bizim kadırgada ibadet için... ...vakitler ayrılmıştı bile. Ah İslamiyet... ...kurban olduğum İslamiyet... ...değil Forsaların ibadetinde... ...Sultanların kararlarında bile... ...haddi aşmamayı emretmiştir... ...ve başarmıştır da. Buradan kurtulmanın bir çaresi olmalı Murat Reis'im... ...bir çaresi olmalı... ...göreceksin, vardır bunun bir çaresi. Göreceğiz, bir gün mutlaka göreceğiz. Yoksa ben yaşayamazdım. Denizle göğün birleştiği çizgide... ...bak, bak, bak şu delikten bak, görüyor musun? Evet, evet görüyorum. Mavi deniz ile mavi göğün birleştiği yerde. Rüya ile gerçek işte, o çizgide birleşecek. Rüya ile gerçek orada birleşecek. Bir hilalli kadırga olup gelecek. Uyanın hayvan herifler! Poyraz'ı görünce yine yan gelip yapmışsınız Yemek istemiyor musunuz yoksa Hadi yemek dağıtılacak Herkes kaplarını hazırlasın Aşkı kabını uzatana yemek koy Murat reis Ayaklarının dibindeki tahta kabı uzat hele. Al evlat Öyle acıkmışım ki İki gündür bir şey yediğimiz yok ki evlat Nihayet sıra bize geldi Koy kardeş Tepeleme doldur Bu, bu, ne? bu ne? Yemek mi diyorlar buna? Olsun. Yine de yiyeceğiz. Bataklık çomurunu ısıtıp dağıtıyorlar bu zalimler. Aşçı dükkanında karın doyurmuyorsun Osman. Olsun. Kahretsin. Bunu köpekler bile yemez. Al kaşığı da başla yeme. İştahım kaçtı Murat Reis. Nazlanma. Hadi ye şunu. Başka türlü kadırgaların geldiğini nasıl göreceğiz? Ben bu çomuru yiyemem Reis'in. Hmm, öyle bak... Bak, bak nasıl yiyor ha Dua et günlerindeler Bazen günlerce yemek dağıtmazlar Açlık gözümüzü karartır Ayaklarımızın altında dolaşan fareleri yeriz Murat reis etme gözünü seveyim Osman'ım <gülüyor> <gülüyor> Sen daha gençsin Korsalığın ne demek olduğunu öğrenemedin İnşallah öğrenmeden de kurtulursun Reis Yavaş ol. Görmüyor musun Bütün forsalar uyuyor Yazıktır biçarelere Ya sen reis Okuyor dua ediyor Ya uyku Bazı geceler uyumam Namaz surelerini kunut dualarını unutmamak için Kendi kendime tekrar ederim Unutmamak için mi dedin Evet evlat unutmamak için 20 sene forsalıkta bir çağran olmasa insan kendi adını bile unutur ...namaz kılabileceğim kadar duayı hatırda tutmak için... ...ben de böyle bir yol buldum. Anlaşılan öğreneceğim çok şey var. Ey ...herhalde... ...her durumda Allah'ı zikretmek... ...tesbih etmek gerekir. Bu hal... ...forsalık bile olsa Allah'tan mühidi kesmemek... ...Allah-u Teala'nın kurtuluşa erdirici olduğunu bilmek gerekir. Bir dahakine beni de kadır olur mu reis? Senin zihninde çok dua ve çok sure vardır... Sen bildiklerini bu yaşlı forsaya ezberletebilirsin Gayret ederim İstersen hemen başlayalım Her gece sürdürürüz Kurtulana kadar Kurtulana kadar Amen tüyü okuyalım elde Amen tüyü Ne güzel yoldaş oldun evlat Allah senden razı olsun oğul Hem dünyada hem de okbaada Murat reisim Kurtulacağız Osman'ım Unutma kurtulacağız Hep rüyalarıma girer evlat Gözünü açtığında ellerini ayaklarını zincirli buluyorsun yine de Daha da üzerin insanı bu 20 sene görürüm aynı rüyayı Adın gibi inandım artık Şimdilerde daha sık görürsün galiba Rüya bir yana evlat Allah'a güveniyor ve sabreziyorum Allahu Teala elbet sabrın karşılığını vericidir Onun için zor olan ne var ki evlat Uyuyalım artık reysim senin Türk Kadırgalanın geleceği yerde denizde göğün birleştiği yerde Güneş doğmak üzere Sen uyu Osman Ben bundan sonra uyuyamam Şimdi yine hayallere dalarım Gözümün önüne İstanbul'un minareli ufku gelir Kendi gemimle kabataçının önünde demir atarım Sen uyu Osman'ım sen uyu Bu kefereler hayallerime de zincir vuramazlar ya Reis Uyan ha, evlat aç gözünü ha, ha. Kirkor zalimi geldi yine uyan ah, Kirkor mu Bırakın görünmeyi asılın küreklere Asılın diyorum ah, Kirkor. Ah, Kirkor Sabah sabah Forsaları küreklere koşuyor Poyraz dindi mi yoksa Korkma esiyor Peki rüzgar esiyorsa Bu Kirkor ne diye forsaları küreye vuruyor he? Kamçı deri gibi niye sallıyor Kadırganın hızını arttıracak evlat bir düşündüğü olmalı Belki de korsanlardan Bizimkilerden kaçıyor Hadi daha çabuk Hızlı aptallar Daha hızlı <gülüyor> Evet Evet peşimizde gemiler olmalı Yoksa Kirkor mu kadar kudurmazdı Gemi dedin Gemi dedin değil mi Heyecanlanmayı bırak da küreklere asıl Kirkor buraya doğru geliyor Daha hızlı Daha hızlı Nasıl da buraya kudurmuş gibi Belli ki ödü koptu keferenin Acaba gerçekten peşimizde birileri mi var Delikten baksak mı bir, bir arkasına dönsün de Sezdirmeden ama Belki de Belki de Türk kadırgalarıdır Belki de Kirkor döndü reisim döndü bak arkasını döndü Tamam, Tamam Bakıyorum da Göremiyorum ki. Acele et görmeye çalış Murat Reis'im hadi ne evet, olursun. Osman evet. Evet şimdi seçebiliyorum. Ufuk çizgisinde büyük bir kadırga var. Hem de büyük bir kadırga. <gülüyor> direğe bak Reis direğe bak hadi. Bakmaz mıyım oğul? İlk baktığım yer orası ama seçilmiyor. Hey ihtiyar ne yapıyorsun orada? Hey bak Kirkol gördü gördüm. oradan diyorum. Ee, e, e, bir an baygınlık geçirdi de başını tahtaya dayadı. Evet evet bunaltı geldi bir an. Şimdi geçti. Ne ya, işte. yapıyorsun Yoksa sorun kötü ee, e, Tamam Kirkor tamam. <Gülüyor> Kirkor uzaklaştı. Deli danalara dönmüş reisim. Bak, bak. Evet. koşaş durmayan telaşa bakılırsa. Evet. Onların için tehlike büyük. Boru tozlarını, heh, boru sancağını görebildin mi? Göremedim ama hızlı yaklaşıyor. Bir saate kalmaz yetişir. Bir daha bakalım reisim, ne olur bir daha bakalım. Kirkor'a bu kez yutturamayız ama arkası dönük. Merak etme sen hadi ne olursun peki, ne olur. Peki, peki peki o halde bir daha deneyeyim. Acele et ama. Sancağı görüyorum. Dalgalanıyor. Türk. Türk kadırgası bu. O Türk. Türk kadırgası. Evet. evet Hilal yeşil sancak. Türk kadırgası. Bizimkiler geliyor. Bizimkiler geliyor. Bizimkiler geliyor. Hey ehl-i Müslün. Hey forsa kardeşlerim. Gelenler Türk. Bizimkiler geliyor. Kurtulduk. Ne Şükürler olsun Allah. Allah. Allah. Şükürler olsun. Yeti kül etler. mi? Demedin mi geleceklerdir diye? Geldiler işte. Geldiler. Evet rüyan gerçek oldu. Rüyan gerçek oldu. Şükürler olsun Allah. Şükürler olsun. Kesin, Kesin diyorum size. Ecelinize olsun. Hadi, hadi. <gülüyor> Ah, geleceklerdir dedim. İşte geldiler. <gülüyor> Gelecekleri gelecekler varsa görecekleri de var. Gelsinler. O <gülüyor> dersin ama, ama uzaklaşıyoruz diyor. Evet. Hızla uzaklaşıyoruz. Ve evet, soru dersin Osman'ım. Dururuz mu? Osman? Buna mani olabilir ol. miyiz ha? Belki nasıl olacağız mani? Hey arkadaşlar. Gürekleri hey, ağlar. Arkadaşlar ağlar. Ağlar. <gülüyor> geberteceğim. Hepinizi geberteceğim. Ağr ağır ağır ağır çekin, yavaş çekin, hızlı çekmeyin. Hadi. Ağr ağır arkadaşlar. Hepinizi geberteceğim. Asılın güreşine. Dayanın, dayanın, dayanın arkadaşlar, dayanın arkadaşlar, dayanın arkadaşlar. Top kadırgası top menziline şey. girdi. Dayanın. Dayanın. Dayanın arkadaşlar. Dayan, dayan. Ağr ağır. ağır. Hadi çekin gerekleri dayan Batacağız Murat reisim <gülüyor> Kurtulamadan batacağız Ümitsizlik etme evlat Allah bizimledir Bizimledir korkma Ya, ya bizi bilmiyorsan reisim Ya bilmiyorlarsa Bilmesi lazım evlat Osmanlı'nın bizi bilmesi lazım İşte, işte, işte yine patladı ensemizde Ölme. Ölmek istemiyorum reisim Ol, Korkma Allah'tan ümit kesilmez evlat Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Demek Allah -ekber. kamçı çare etmiyor ha Alın öyle ki Teknelerim aklınızı başınıza getirir. Allah Allah hasta çektim bu Geldiler. Kurtulduk evlat. Göre göre bizi. Evet elinden kurtulamayız. kaçamayacağız. Evet, kork. bırak da buraya gel. Çabuk, çabuk gel Karaya yaklaştık. Türkler geldi Kirkor. Ellerinden kurtulamayacağız. Efendim, topları ateşlemeye devam edelim. Faydasız Kirkor. Gemileri çok iyi manevra yapıyor. Ama ama anlayamadığım bir şey var. İsteseler bizleri çoktan batırırlardı. Fakat batırmıyorlar. Evet kaptan. Bu kadar hesabı yetirememeleri imkansız. Bir hesapları var ya. Bizim kadırgayı sağlam ile geçirmek istiyor olabilirler. Bir ihtimal daha geliyor hatırlma. nedir o kaptan? Türkler bu kadar kadar Müslüman forsa kullandığımızı biliyorlar. Bu yüzden de batırmak istemiyorlar. Ha, olabilir reis. Ama gittikçe sıkıştırıyorlar. Ne olursa olsun Türklerin eline düşmemeliyiz. Evet. Evet ama denizin ortasında İspanyol. bunu nasıl yapacağız? İspanyol. Kara İspanyol. mı? göründü! Nerede? Hangi yönde? İzgelede kara göründü! İşte sığınabileceğimiz bir körfez. İşte bir İspanyol adası. Ama Türkler hala peşimizde. Körfeze sığındık mı çıkar yardım isteriz Çarpışırız karşı koruruz reis Daha da olmazsa yakarız reis Gemiyi teslim etmektense yakarız Bu, bu martı çığlıkları da nedir Murat reis Karaya yaklaştık mutlaka karaya yaklaştık Yoksa bu çığlıklar duyulmazdı. Tam kurtulacakken Ya da olmalı Akdeniz'deki küçük İspanyol adalarından biri Peki şimdi ne olacak ...Körfez'e sığınacaklar. Peki ya Türk gemileri? Tabi onlar da peşinden. Cenk mu dersin? Hem de nasıl. Şimdiden hazırlan evlat. Ben hazırım Murat Reis. Sen hazırsan Osman'ım biz yirmi senedir hazırız. Tamam kaptan. Sahile yanaştık. Pekala. O halde gemiyi boşaltalım. Emredersiniz. Türk kadırgaları da yarım mil yakınlarımızda. Yaraşmak üzereler. Boşaltma işini bir an önce gerçekleştirin. Öncelikle silahlar ve cephane insin. Tayfalar indiriyor reis. Güzel. Bir de kadırgayı kurtardık mı? Nasıl olacak Kirkor? Birkaç fıçı barutla kaptan. Barutla. <gülüyor> Ateşiyle sınır Türkler. <gülüyor> don't do Duydun mu? Duydun mu reis? Yangın çıkarmışlar Zalimler gemiyi terk ettiler ama Bu, bu kir koran işidir Bu, bu, bu sin kirler Diri diri yanacağız Diri diri yanacağız reis yanacağız Yanıyoruz Diri diri yanacağız ah! Kahretsin Kahretsin bu Kirkor çıkarken Kadırgay'ı ateşe vermiş olacak. Bir şeyler yapalım reis bir şeyler yapalım. Zincirlerini koparmaya çalış. Zincirlerini koparmaya çalış. Zincirlerini hadi Osman'ım. Kopmuyor. Kopmuyor reis. Allah <gülüyor> <gülüyor> yangın, yangın aşağı bize doğru iniyor. Allah'ım sen bize yardım et. Bir şey yapma. Birisi geliyor reis. Hani ne tarafta? İşte bak. Bak alevyerin arasında bak. Hey kimsin sen? Yardım et bize. İşte şuradan gel. İşte Bizden şuradan ses geliyor evet. Evet. Evet bu Türk bu. Bir Türk bu. Türkçe konuşuyor. Hey yardım edin. Ey biz buradayız oğlum. Biz buradayız. Geldim evet, karımdaşların yanına. Şu zincirleri karımdaş. Şu zincirleri. Bunları parçala evet, önce. Kuruluşla. Ya Allah! Aa! Aa! yardım Kılıçın et. Geldim, Geldim. Gel. Geldim. Dol, Elhamdülillah kurtulduk reis Şuna gel. da bir kılıç vur Levent'im. Esaretin <gülüyor> halkalarını kır Hürriyeti set çeken demir paslarını toprağa indir İşte geçtim baba Allah senden razı olsun Ellerin dert görmesin Bizimki tamam Arkadaşlarının imdi adına konuş karandaşları kurtar Bizde yangını söndürelim Hadi Osman evladım Gün bizim günümüz hey, Yettik Yettik işte Yangın söndü elhamdülillah Kurtulduk Hürriyete cihada kovuştuk cenab Hak her şeye kadirdir evlat Baba Buyur evlat biz karaya cenge çıkıyoruz sen rahatına bak burada. O nasıl söz evlat Benim rahatlığım cenk meydanındadır Çok ihtiyarsın Hem cenk bu baba İmanım kaviyedir Levendim Rüyalarımın hakikat olduğu gün Bugündür Sen yine de kendine bir çeki düzen ver İstersen bizi seyret 20 yıldır bu anı bekledim evlat Tam 20 yıldır Cihadın özlemiyle tutuştum Ya vurulursan baba Ya vatana hazret gidersen ...ne de olsa küffar toprağı buralar. Burası küffar eli de... ...ya şu dalgalanan nedir? Sancak o baba, sancak o. Vatan dediğin nedir ki evlat? Vatan dediğin bu sancağın... ...dalgalandığı yer değil midir ha? Eğer şehir olursam... ...ona örtüzer mi? Peki baba. Hadi, ya Allah ya Bismillah. Aydın cihada... and Bayrağın Dalgalandığı Yer adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.